Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Her türlü dünyevi, uhrevi hayırları ermenizi Cenab-ı Hak'tan dilerim. Allah iki canında cümlenizi bahtiyar eylesin bugünkü sohbetime. Efendim bizi ve ülkemizdeki, ülkemizin dışındaki kardeşlerimizi her yönden efendim müşküllerini halleylesin. Efendim, dertlerini devalar efendim, ihsan eylesin. Muratlarını bahşeylesin. iki can da ah, bahşeylesin diye temenni ederek e, başlamak istiyorum. Birinci hadisi şerif, efendim şeyden efendim İbn Hibban'dan alınmış. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerrallahu veceh tarafından rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ma mim minre'in müslim. Ya'udü müsbet. İlle ta'allahu sev ine erfe melek melekin yusalluna aleyhi fi eyyi sa'at'in nahar hatta yumsiye ve eyyi sa'at'il leyl kan hatta yusbih. Bu hadis-i şerif sadaka aleylerullah fima kal kemakal efendim hasa ziyaret etmek. Ne kadar sevaplı, faziletli, karlı, manevi bakımdan ne kadar iyi bir şey onu gösteren bir hadisi şerif. Her zaman söylüyoruz hastalıklarımızı unutmayalım, ihmal etmeyelim, gönüllerini hoş edelim. İlaçtan daha fazla sevgi, efendim ilgi hastaya iyi gelir, ona efendim faide verir. Bir an evvel kavuşmasına ilaç kadar, doktor kadar yararlıdır, faydalıdır. Cuma günü hasse ziyaret etmekte özellikle sevap. Onun için Cuma günü sohbeti dinledikten sonra Cuma namazı tabi kılınacak. Efendim, Allah kabul edesin. Allah nice Cuma'lara müminlerin bayramıdır. Her hafta gelen bir bayramdır. Çok kıymetli bir gündür Cuma günü. Efendim Cuma namazı da çok önemli bir namazdır. Üç Cuma'yı mazeretsiz kaçıranın kalbi yani gönlü mühürlenir. Yani kapatılır. Gönlü çalışmayan taş gibi olmak çok kötü bir şey. Temenni edilen bir şey değil. Allah göstermesin, Allah etmesin. Efendim Cuma günü güzel yapılacak işleri her zaman sıralıyoruz. Efendim gusül adresi alması, tertemiz yıkanması, temiz elbiselerini giymesi, camiye erken gitmesi efendim tavsiye edilen bir şey. Kehf suresini okuması tavsiye edilen bir şey. Bunlar bir haftalık on günlük günahlarının afına sebep olan güzel efendim ibadetler. Sonra hasta ziyaret etmek cuma günü çok sevap. Kabir ziyareti çok sevap. Efendim sadaka hayır vermek cuma gününde son derece faydalı ve sevap. Bunları yapmak her zaman hatırlatılıyor. Karşımıza hadis-i şerifler çıkıyor. Bu hadis-i onlardan birisi hem de Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh'den rivayet olunmuş ben onlara ayrıca önem veriyorum. Her zaman söylediğim gibi. ve e, Bunlar karşıma geldiği zaman Hz. Ali'yi seven kardeşlerimiz de bunları can kulağıyla dinlerler ve uygularlar diye seviniyorum. Mâ min imri'in müslimin. Hiç bir Müslüman kul yoktur ki Yahud-u Müslüman. Bir Müslüman kulu yerdesin de ille b'de asallahu Allah'ın Vazifelendirmesin, göndermesin. Sebine el melekin 70 bin melek göndermesin mümkün değil. gönderecek muhakkak. Yusufülüne aleyhi ona dua eden melek, bu melekler ona dua eden melekler. Fi e yisaatinde harikan, hatta yüzye günün hangi saatinde ziyaret etmişse akşamlayınca kadar bu melekler ona dua eder ede, eden melekler. Ve ey saadille iliken hatta Yusuf'a gece ziyaret etmişse, gecenin hangi saatinde ziyaret etmişse sabah oluncaya kadar bu melekler ona dua eder dururlar. Bu hastayı e, ziyaret eden kişiye yetmiş bin melek dua eder durur. Şimdi e, ma olumsuzluk edatı illa ile cümle olumlu oluyor ve daha dikkat çekici oluyor. Hiçbir Müslüman kulu yoktur ki bir Müslüman hasta kardeşini ziyaret etsin böyle olmasın. Mümkün değil. İlle böyle olur manasına. İlle'yi de zaten biz dikkat ederseniz Arapçadan almışız. E, kuvvetlendirmek için kullanıyoruz. Yani bir Müslüman kul bir Müslüman kulu ziyaret eder. İlla Allah 70 bin melek efendim, vazifelendirir. Ona şöyle şöyle dua eden melekler. Ötekilerde meleklerin sıfatları, hallerini anlatan cümlecikler. imruun Efendim Arapça bir kelime kişi demek efendim müennesi imre etün o da kadın demek bu imru'un kelimesi ilginç bir kelime e, Arapça'da cümledeki yerine göre kelimelerin son harekesi üstün esre etre oluyor efendim e, bu sondan önceki harfi de değişen bir kelime eğer ötre e, olacaksa sonra imru'un oluyor eğer üstün olacaksa imre en oluyor ve de yani e, son harekeye uyum sağlıyor. Eser olacaksa efendim imri in oluyor. Başındaki e, Elif de geçilen Elif. Bismillahi derken bir ismillahi demiyoruz da bismillah diyoruz. İsimin iyisini geçiyoruz Elifini geçiyoruz. Bu da geçilen bir e, kelime. O bakımdan ilginç bir kelime. Biraz Arapça izahatı oldu bunlar açıklaması oldu ama riin Müslümin okunacak doğru fasih okunuşu böyle bir Müslüm hasta arkadaşını ziyaret eden hiçbir Müslüman kul yoktur ki ilillete asallahu ilde de Allah muhakkak yani bahseder gönderir ona e, ti bahseden, iftihal e, babına nakli olmuş bir e, şekli bah senin bahse göndermek mesela peygamber efendimizin gönderilmesi bir isetin nebi bu ipta ise göndermek manasına geliyor vazifeli olarak göndermek manasına geliyor yetmiş bin melek gönderir hasta ziyaret eden müslümana Allah bu yetmiş bin meleğin e, ötekisi hal cümlesi e, efendim veyahut sıfah cümlesi yetmiş bin melek nasıl yusallune aleyhi efendim ona yani bu hasta ziyaret eden Müslüman'a dua eden yetmiş bin melek fî eyyi saatinne hatta hattâ yümsiye gündüzün hangi saatinde o hasta kardeşini ziyaret etmişse bu 70 bin meleği Allah ona gönderir vazifelendirir akşama kadar bu ziyaret etmiş olan kimseye o melekler dua eder ne güzel yetmiş bin meleğin duasını kazanmak 70 bin melek etrafında akşama kadar dua ediyor Gece ziyareti yapmışsa hastaneler geçece ziyaret edilmiyor ama hastalarda her zaman hastanede olmuyor. Bazen evinde hasta oluyor. İşte adam işinden döndükten sonra namazını yasıyı kıldı. Efendim hasta arkadaşını evine ziyarete gitti. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Durum nasıl? İyileşiyor musunuz? Bir hizmet var mı? Fakat Sabaha kadar işte o ziyaretinden o 70 bin melek ona dua eder. Demek ki efendim Hastalara karşı dinimiz efendim bize bazı görevler tavsiye buyuruyor peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor hastaları ziyaret etmek İslam'da dini vazifeler arasında önemli sevaplı kıymetli efendim e, kaçırılmayacak bir efendim e, şey iş onun için efendim yarın e, artık e, şey yani e, Cuma günleri de olur. Cuma günü insan işi olursa cumartesi olur, pazar olur, haftanın herhangi bir günü olur. Ama cuma günü özellikle e, bu hasta ziyareti, kabir ziyareti, cuma namazı kılmak, sadaka vermek, efendim cenaze namazı kılmak, cenaze teşhi etmek bu işleri yapanlar çok e, cennet vaat edildiğine dair e, hadis yerler var. Düşünün hastalardan kimler varsa onları Ziyaret etmeye, efendim niyet edin, gayret edin, efendim e, ziyaret edin. allah Teala Hazretleri hem sizi mükafatlandırsın hem de onu mükafatlandırsın. Biliyorsunuz hasta dua etti mi ziyaret edene, hastanın duası makbuldür. Hasta önemli bir kişi, hastanın mükafatları çoktur. Evet Allah ona hasta ediyor, bir elem veriyor, üzücü bir durum var ortada ama mükafatı da çok. O bir imtihan şeyin. Efendim İslam'da imtihanlar oluyor insan. Biliyoruz hayat bir imtihandır. Efendim hastada imtihan olarak öyle kendisi sağlığına aykırı bir durum gelmiş. Tabi efendim e, üzücü bir durum ama o üzücü durumun karşısında bu Allah'tan geldi diye efendim sabredince mükafat da çok oluyor. Bir özelliği de hastanın duasının makbul olması. Duası müstecaptır, makbuldür. Binan insan hastayı ziyaret etmeli, kendisine de dua et, etmeli. Yani Allah razı olsun dedirtmeli. Efendim siyasetini ona göre ayarlamalı. Efendim hediye vermeli. Hasta ya işte artık e, çiçek olur, yiyecek olur, içecek olur. Efendim e, kendi elimle şunu yaptım, buyurun afiyet olsun, yiyin. İşte kendi elimle şu meyvelerin suyunu sıktım, canınız çeker. Buyurun için. Neyse. Efendim böyle duasını alman çalışalım. İkinci hadisi şerif. Bu akşam efendim okumayı düşündüğüm hadislerden ikincisi efendim Darakutni Kutni İbni Asakir'den almışlar. Efendim Zühri'den Mürsel olarak geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuş. "Ma'min min imri'in müslimin. Tusibuhu musibetün. zihnuhu fe yurji'u illa qala Allahu azza ve celle li malaikatihi evca kalbe abdi fe sabara wahtesabe ijalu sababehu minhal cennete ve ma zekere musibatahu fe raca illa cedded Allahu ecraha. Sadaka Rasulullah fi ma qala ilmek hak. Bu da yine dikkat etmemiz gereken bir şeyi bize öğretiyor. Ma'min müslüm... ma'minim li'in, ma minimri'in Hiçbir müslüman kuldan birisi yoktur ki tusibuhu musibetun ona bir musibet isabet etmiş olsun. Nasıl bir musibet? Tuğzinehu onu mahzun eden hüzne gark eden efendim e, yüzen elem veren bir musibet kendisine isabet etsin de fe a o da inna lillah ve inna ileyhi raci'un desin böyle dedi mi musibete uğrayan bir kul illa kalallah azze ve celle Allah-u Teala Hazretleri muhakkak şöyle buyurur aziz ve celil olan son derece izzet ve celal sahibi olan allah Teala Hazretleri buyurur ki bir melaiketihi meleklerine emreder buyurur ki zaten buyurmak da Türkçe emretmek demek. Türkçesi efendim em, buyurmak, efendim Arapçası emretmek, Farsçası efendim fermuden, efendim işte fermanda oradan geliyor buyruk manasına. Evet meleklerine der ki allah Teala Hazretleri evca evcatı kalbe abdi Ben kulumun gönlünü Efendim acıya gark ettim üzdüm kalbi gönlü tabi bu musibetten dolayı çok mahzun oldu Efendim acı çekti kulum Fesabera o da sabretti tabi biliyorsunuz musibetler hayattaki insanın başına gelen olaylar Efendim, Allah'ın takdiriyle oluyor. Cenab, Hak hayatın cilvesi, kaderin cilvesi diyoruz. Daha doğrusu, kaderin, efendim, imtihanın bir şekli bu. Cenab, Hak bizi dünyada imtihan ediyor. İşte o imtihanın bir sorusu. E, tabii insan oğulları dünyada ya iyi olaylarla karşılaşırlar. Bu Allah'ın bir nimetidir, şükredsinler. Ya da kötü, kötü olaylarla, musibetlerle. Efendim, hastalıklarla, üzü, edenlerle, kederlerle, üzücü şeylerle karşılaşırlar. Bu da Allah'ın bir imtihanıdır Bunlarda sabresin. Şükrederse sevap kazanır, sabrederse sevap kazanır. Müslüman efendim, öyle de yapsa, böyle de yapsa, efendim iyi davrandığı zaman her durumda sevap kazanıyor. Şimdi efendim tuhsinu yani hüzün veriyor bu musibet, üzüyor. Onun için Allah-u Teala ziyaret ki kalbini acı doldurdum. Fesabara. O sabretti. Vahdesebe. Yani sevabını Allah'tan beklemek, öyle hesap etmek. Ben sabredeyim. Cenab-ı Mevla bu musibete karşılık bana sabır verir demek. İhtisap demek. Vahdesebe. ihtisap mazları. Ne demek? Sevabını Allah verir diye hesap etmek. Tahmin etmek. Ummak, beklemek demek yani. efendim Bir de ihtisap. Hasbunallahu ve nimel vekil e, sözünü söylemeye de ihtisap derler. Yani e, Allah bana yeter. Ben ona tevekkül ettim. O ne iyi vekildir. E, manasına gelen bir söz bu. Allah sözü de güzel sözlerden biridir. Çok sevap kazandıran. Güzel sözlerden bazılarını sayalım. La ilahe illallah. Allah'tan başka mağbud İlah tanrı yoktur. Sadece o vardır. Efendim ötekilerin hepsi batıldır, boştur, yalandır, yanlıştır, sapıktır. Allah'ın sevmediği şeylerdir. Efendim sonra Allahu ekber. Allah her şeyden büyüktür. En büyük Allah'tır. Bu en büyük sözünü efendim şarkıcılar için, sporcular için, şampiyonlar için filancalar için çok kullanıyorlar. En büyük falanca, en büyük filanca. Efendim, artık yeni yeni adetler çıkıyor efendim halkımızın arasında. Tabii dikkat etmek lazım. En büyük Allah'tır. Allahu ekber. Sonra efendim, Subhanallah. Her türlü noksanlıktan Cenab-ı münezzehtir Her türlü kemalatın sahibidir. Her türlü kemal sıfatıyla sıftır. Her şeyi mükemmeldir, her şeyi en güzeldir demek yani. Subhanallah şaşılacak, hayran olunacak kadar her şeyi güzel demektir. Sonra elhamdülillah, hamdü senalar yani övgüler Allah'a olsun. Çok şükür Allah'a işte bu nimet karşısında da olur, nimet olmadan da olur. Çünkü nimet gönderse de göndermese de Cenab-ı Hak övgülere en layiktir. Bütün övgüler zaten ona gider. Neyi övsek, neyi övsek o övgü onu yaratan Allah'a gider. Şu gülün rengi ne güzel Cenab-ı Hak yarattı. Bu gülün kokusu ne güzel. Cenab-ı Hak yarattı. Şu manzara ne güzel. Cenab-ı Hak yarattı. Şu çocuk ne akıllı. Cenab-ı Hak yarattı. Şu elma ne tatlı. Cenab-ı Hak yarattı. Bütün övgüler Allah'a gider. İşte bunlar gibi güzel sözlerden birisi de mesela salatü selam getirmektir Peygamber Efendimiz'e. Cuma günü salatü selam getirmekte çok sevap. Onu da hocamız rahmetullahi aleyhi tavsiye buyurmuştu. Allah'ım da sallallahu aleyhi ve sellem Efendim bin defa e, Söyle diye Cuma günü için rahmetullahi aleyh, e, Salatü selam da güzel bir sözdür Hasbin Allah ve nimel vekil Demek de güzel bir sözdür O ne demek? Allah bana yeter Ben Allah'a dayandım mı, güvendim mi Dünyanın orduları gelse Süper güçleri gelse Allah beni korursa bir zarar veremezler Onlar mahvolur Ben acizliğimle, hiçliğimle Bicareliğimle Kurtulurum Allah bana yeter, hasbunallah, beni vekil. Ona tevekkül ettim, o ne iyi vekildir. Güzel sözlerden birisi de nedir? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın yaratıklarıyız, kullarıyız. O bizi yaratan, o rızkımızı veren, o imtihan eden, o vukadderatımızı yazan, tayin buyuran, efendim, o, biz onun kuluyuz, elbette nasıl isterse öyle yapacak ve inna ilehi racun biz ona rücu edeceğiz, döneceğiz varacağımız yer Cenab-ı Hakk'ın dergahı, izzeti, ona varacağız en sonunda ona kavuşacağız manasında bu da güzel bir söz musibetler karşısında mümin böyle söyler inna lillah ve inna ilehi racun, ayet kerimede de böyle tavsiye ediliyor izah esabetun musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye ayetten bize bir tavsiye binaenle bu güzel sözde kıymetli, sevaplı sözlerden biri bunu söylemeye tercih derler ayın ile sonu yani rücu kelimesinden geliyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dendiği için şimdi konumu ben efendim kalbini acı doldurdum yüzecek bir şeyle karşılaştırdım. O da sabretti. Sevabını benden bekledi. sevabı hu, Efendim, e, onun sevabını minha bu musibetten dolayı mukabilinde alacağı sevabı el-cenne, cennet yapın. Yani mükafatı cennet olsun. Yani o kul cennete girsin. وَمَاْزَكَرَى مُسِبَتَهُ Bu kul, bu olaylar geçti, hastalık bitti, musibet gitti, huzura erdi, rahata erdi, güzel günler geldi. O zaman arada hatırlıyor bir zamanlar. Neler çekmiştim, efendim işte şöyle şöyle olmuştu da, efendim şu olaylar başıma gelmişti de, elhamdülillah. Şimdi onlar ne kadar gelde kaldı, kurtuldum. İnna illah ve İnna ilehiracı. Böyle musibetini hatırlayıp da tekrar bu sözü söyledi mi? İlla cetted Allahu lehu ecraha. Allah bu inna lillah ve inna ileyhi demesinin sevabını ona yeniler. Çünkü söz yeniden söyledi Allah'tan sevabını yeniler. Bu sözü öğrenin, söyleyin ama en güzeli anlamını bilerek, ne kadar derin olduğunu düşünerek Cenab-ı Hakk'ı sevmenin ve onun kaderine razı olmanın, kadere razı olmamak makamı, Rıza makamıdır tasavvufta efendim rıza makamı en yüksek makamlardandır Cenab-ı Mevla ne ilerse razı olmak, efendim, ne ilerse güzel iler demek. İşte e, onun manasını bilerek bu kelimeyi yazın, bilmeyenler öğrensin, bilenler bunun ayetle, hadisle tavsiye edilmiş olduğunu bu hadis-i şerifte görmüş oldular ve Allahü Teala Hazretlerinin böyle sabreden, musibeti tahammülle, sabırla Allah'a sevgisi, bağlılığı eksilmeden, azalmadan geçiştirebilen, imtihanı yani kazanan kulları cenneti vereceğini bu hadis-i şeriften öğrenmiş oluyoruz tabi dünya hayatında hepimizin başına acı şeyler de gelir ölçecek olursak umumiyetle hayatımız günlerimiz, saatlerimiz, zamanımızın büyük çoğunluğu nimetlerle geçiyor nefes almamız nimettir ağrısız, sızılsız olmamız nimettir karnımızın tok sırtımızın pek olması nimettir vesaire vesaire dünyada bir sürü elem çeken insan var onlara bakın ben öyle değilim elhamdülillah Tabii bu bir nimet efendim umumiyete nimetle geçer fakat arada bir böyle musibet olursa nimet yerine insanlar hemen feryadı figana başlayıp isyana geçerlerse efendim ileri geri konuşmaya tahammülsüzlük göstermeye edepsizlik etmeye başlarlarsa çok ayıp o kadar nimetler varken, yenirken hiçbir şey demiyordun. Azıcık bir imtihan oldu, birazcık şu geldi. Hemen alt üst oldun, kaybettin imtihanı. Öyle olmamalı. Müslüman sabırlı olmalı. Efendim, mütehammil olmalı. musibetin karşısında inna lillah ve inna ilahi raciun demeli. Manasında bilerek, anlayarak, efendim severek böyle yapmalı. Bu en güzel ilaçlardan birisi şimdi ben dikkat ediyorum burada kardeşlerimize işte tavsiye ediyoruz, teşekkür ediyoruz ama sabah namazına gelin çoluk çocuğunuz da gelsin filan çoluk çocukları geliyorlar ama uykulu yani sabahın erken saatinde uykuyu bölüp gelmek efendim böyle gözleri baygın namaz bittikten sonra biz biraz da konuşacağız filan derken onlar kenarda böyle gözlerini kapatıyorlar efendim ama Yine ben teşvik ediyorum. Getirmeye devam edin ve bir de çocuklarınıza sabrı öğretin. Alıştırın. Bakın çocuklar uykusuzluk ama buna sabredeceksiniz. Bunun sevabı var. Sabrı öğrenin. Bak sabrın bir çeşidi bu işte. Uykusuzluğa tahammül ve sabır. Uykuyu bölebilmek. Camiye gelebilmek. Kimisi yapamıyor bunu. Sıcacık yatağında ayrılamıyor. Sevapları kaçırıyor. Yapan sevapları kazanıyor. Hayatta böyle bir takım fedakarlıkları yapmayı bir takım efsin istemediği şeyleri istemese de iyi şeyleri yapmayı öğrenmemiz lazım. Bu da sabrı öğrenmekle mümkün olur. Onun için çoluk çocuğumuza tatlılıkla sabrı öğretmeliyiz. Biz camiye şimdi e, çocuklar namaz kıldıktan sonra açıyoruz efendim e, torbayı getirdiğimiz şeyi o oh, onların hoşuna giden çikolatalardan şekerlerden. Efendim saplı şekerlerden. Onlardan dağıtıyoruz. Ağızlarına alıp sapından tutup onu çok seviyorlar. Şimdi bazen bakıyorum bizim camide efendim çocukların sayısı büyüklerden fazla. Onlar üçte iki ileri gitmişler. Severek geliyorlar. Bir de uslu, uslu da namaz kılıyorlar. Çocuklar umumiyetle güler. Sağına soluna bakar. Onları da öğretiyoruz. Bak böyle yapılmaz diye. Dinliyorlar. Tatlılıkla yani. Kızarak, döverek, korkutarak, tehdit ederek değil de sevdirerek, hisseterek. İstetmek için de biraz tabii fedakarlık yapmak lazım. Efendim siyaset kullanmak lazım. Çocuğu terbiye siyaseti. Çocuğu isyan ettirmeden Allah'ın emirlerini yapacak hale getirme siyaseti, eğitim siyaseti bunları efendim babaların annelerin öğrenmesi ve yapması lazım. 3. hadisi şerif. bu sonca-i şerif Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud ve Bukhari Buhari tarih. Tarihi tarihi halide efendim ve izleyebit dünya efendim Cabir radıyallahu ahten rivayet etmişler. Kaynaklar çok. tabi zaten Ahmed ibn Hanbel ve Ebu Davud ve Buhari zaten sözleri çok kıymetli, değerlendirmeleri çok önemli olan efendim hadis alimleri kitaplarını aldılar mı? Kuvvet kazanıyor şey aldıkları rivayet. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz: "Ma min imrin yaxşülüm imre'n Müslüman, yaxşülüm imre'n Müslüman, fi mevtonin yenten sıyro fihi yuntakasu, yuntakasu fihi min ardhi ve yuntehq fihi min hurmetihi illa hazelahu Allahu fi fihi min ahadin. Yen Müslüman fi mevzinin gün takasü fihi min irtehi, yintehak fihi min hurmetihi illa nasarallahu fi mevzinin, yeybu fihi nusratehu, efendimiz. Ben Arapça metinlerini de okuyorum ve kitaplarda da din kitaplarımızda da bir hadis, bir ayet okunduğu zaman Arapçasında da konulmasını daima temenni ediyorum. Sadece meal verenlere efendim yani rica ederim ki kitap yazanlar, müellif kardeşlerimiz, yazar kardeşlerimiz aslını koysunlar. Çünkü onun tercümesi belki hatalı olabilir. Akıl akıldan üstündür, bilgi bilgiden üstündür, alim alimden üstündür. Kaynağı budur, ben bunu böyle tercüme ettim demiş olur. Aslını gösterirse... Biz de ha bak şu kelimeyi yanlış anlamış, yanlış tercüme etmiş öyle değil. Bu kelimenin aslı budur diyebiliriz. O bakımdan e, ağzımda kelimeleri okuyorum. Arapça hem de mübarek peygamber Efendimizin ağzından çıkmış olan kelimeleri tekrar etmiş oluyoruz. Biraz da Arapça bilgileri plan veriyoruz. Keşke ileride inşallah e, böyle tatlı bir şekilde yormadan, yüzmeden, kolayca herkes anlayacağı şekilde belki... E, daha güzel derslerde ya mahsus böyle şeylerden, ayetlerden, hadislerden, e, numuneler vererek, örnekler vererek inşallah belki onu da yaparız. Böyle iyi oluyor bence. E, tabii sevaplı da oluyor. Aslında göstermek bakımından da sağlam da oluyor, güzel de oluyor. Şimdi ne okuduk. Tabii e, bilen dinlerken anladı. Bilmeyenlere şimdi e, açıklayalım bilenler de bazen kaçırdıkları yerlerde tekrar hatırlamış olurlar. Ma'min imriin hiçbir kişi yoktur ki yahs ölüm imraen bir müslüman kardeşi efendim yardımsız bırakıyor. Halzele yahsülü yardım edecek yerde yardım etmemek manasında bir fiil Arapçada. Ortada cas chalak açıkta efendim bırak vermek manasında. Hiçbir kişi yoktur ki bir Müslümanı yardımsız bırakır. Nerede Femeltin'in bir yerdeki ki yun takasufihi min urbihi onun haysiyetinden, şerefinden efendim bir şeyler alınıp azaltılmaya çalışılıyor. Yani haysiyetine, onuruna, ırzına, şerefine sataşma oluyor. Orada yardımsız bırakıyor Müslümanı ve günahkâr fihimin hürmetini efendim kendisine hürmet edilmesi gerektiği halde hürmetinden bir şeyler şey yapılıyor. ihlal ediliyor. Efendim halel geliyor. Efendim kasd ediliyor. Efendim hürmeti paymal ediliyor. Ayaklar altına alınıyor. Burada böyle bir durumda ona yardım etmiyor. Böyle yardım etmeyen hiçbir Müslüman kişi yoktur ki illa Allah onu yardımsız bırakır. Nerede? Allah'ın yardımını çok istediği, beklediği, yalvarıp yakardığı zamanda Allah da onu yardımsız bırakır. Neden? Ceza olarak. Neyin cezası? Bir Müslümanın ırzına, hürmetine, haysiyetine, şerefine tecavüz olduğu Taş atıldığı, sataşıldığı zaman o ona yardım etmedi diye. Bu sözde de olur sataşma. Filen de olur. Efendim Müslüman Müslümana yardım edecek. Yardımsız bırakmayacak. Müslüman Müslüman'ın kardeşi de la yahsulühü. Onu yardımsız bırakmaz. Her zaman yardımına koşar. İslam terbiyesi bu. Kardeşinin yardımına koşacak. Allah da ona... Allah'ın yardımını candan istediği temenni ettiği dua edip durduğu sıkıştığı zaman da yardım etmez neden? Sen yardım etmedin kardeşine yardım edilecek yerde diye. Ve amin ehadin hiçbir kişi de yoktur ki yen soru Müslüman bir Müslümana yardım ediyor. Fi mertinin bir yerde bir zamanda ki yunta min ördüğü ve yunta min ürmetiği haysiyetinden bir şeyler koparılıp alınmak, şerefin azaltılmak istenen yerde, hürmeti, saygınlığı efendim ihlal edilip efendim, tahrip edilmek istendiği yerde ona yardım ediyor. İlla nasaraullah, illa Allah'ına yardım eder. Femelt'nin öyle bir yerde ve zamanda ki Allah'ın nusretini candan temenni edip istediği bir yerde Allah'a mutlaka yardım eden mükafat olarak neden? o bir zaman bir müslüman kardeşinin imdadına yetişmiş onu korumuştu gıyabında da yani gıyabında korumak nasıl olur? senin bulunduğun yerde birisine sayıp dökerler sövüp sayarlar, kötülerler sen de dersin ki hayır o iyi insandır böyle yapmayın susun bakayım gıybet oluyor günah oluyor bu gıyabında korumak yahut e, fiili bir durumda adama saldırmışlardır efendim e, o saldırı sırasında onun yanında yer alırsın savunursun korusun hani bizim milli terbiyemizde dedelerimiz ne yaparlarmış zayıfa yardım ederlermiş mazluma yardım ederlermiş rahmetullah aleyhi mecbain nur içinde yatsınlar Allah hepsinden razı olsun çok güzel adetler varmış bu adetlerin de kökeni görüyorsunuz. Hadisleri okudukça siz de anlıyorsunuz. Benim anladığım gibi İslam'dan geliyor. Bizim milli örfümüz, adetimiz diye övündüğümüz, misafirperverliğimiz, efendim, fakir bile olsak temizliğimiz, abamızda kırk tane yama olsa bile tertemiz oluşumuz, komşuya yardım etmemiz, ikram etmemiz, yolcuyu misafir etmemiz, hepsi, hepsi sayılamayacak kadar güzel milli hasletlerimiz, Bunlar bizim milli hasletlerimiz diyoruz. Başka milletler, milletlerde bakıyoruz böyle bir şey yok. Efendim babasını evine çağırıyor, yemek getiriyor, faturayı karşına şey yapıyor. Öyle bakalım parası. Mesela. Efendim veya çocuk kalkıyor, gidiyor evden. Babasını, anasını saymıyor. Veyahut babasına, anasına bakmıyor. Veya anne baba çocuğuna bakmıyor. Bunlar tabii başka milletlerin terbiyeleri. Efendim Alman terbiyesi, bilmem İngiliz terbiyesi veya İtalyan, İspanyol neyse ama bizim milli terbiyemiz işte güzel çok beğeniliyor herkes beğeniyor. Tarihte de övülmüş bizi tanıyan seyyahlar ülkemize gelen yabancı gezginler hepsi methetmişler ve bunlar nereden geliyor? İşte Dederimiz 7. 8. asırda başlamış 9. asırda böyle kitle halinde 10. asırda yüz binlerce çadırlar halinde böyle Müslüman olmaya başlamıştı. Hem de İslam'a girdikten sonra İslam'ı en iyi şekilde öğrenmek için kollarını sıvamışlar, paçalarını sıvamışlar. Efendim dini güzel öğrenme e, alemine bir dalmışlar ki en büyük alem olmuşlar. İşte buyurun İmam Bukhari. Bukhara şeyde Özbekistan'da. İmam Müslim. İnşahbur. Efendim bilmem İmam Serahsi. Yine Özbekistan. İşte bilmem efendim Zemakşeri. Yine işte bilmem şimdiki Efendim, Türkmenistan olan yerler vesaire hep yani bizim diyarlar dedeleri diyarları neden? İslamı çok güzel öğrenmişler, çok güzel uygulamışlar. E, tabii anne baba neyi yaparsa çocuklar da öyle yetişir. Efendim çocuklar da Müslüman yetişmiş, tertemiz, anlı açık, pırıl pırıl, efendim cihanın böyle parmak ısıldığı hayran kaldığı, alkış tuttuğu bir millet olmuş neden? İslamla. İslam güzel terbiye etmiş. Muhterem kardeşlerim, çok geziyorum ama ben geziyorum da siz de durduğunuz yerde dünyayı görmüyor musunuz? Televizyonlardan görüyorsunuz, duyuyorsunuz, gazetelerden okuyorsunuz dünya milletlerinin davranışlarıyla. İşte Sırplar, işte Romenler, işte Bulgarlar, işte Yunanlılar, işte Ruslar işte İngilizler, Almanlar, işte vesaire, vesaire, vesaire. Hepsi de artık dünya biraz böyle e, küçüldü diyelim haber alma bakımından Herkes her yerden haber alıyor, davranışlarını görüyor. Efendim nasıl davrandıklarına bakıyor, milli terbiyelerine bakıyor. Görüyoruz. Yani nice unhar, nice gaddar, nice zalim, nice hain, nice kalleş, nice dönek, nice namet insanlar var ya. Ayıplıyoruz. Bu ne biçim şey? Yani bizim milli terbiyemiz dolayısıyla aklımıza sığmıyor. Vicdanımıza sığmıyor. Ama yapıyorlar. Neden? Onların milli terbiyelerinde İslam yok da onun için. Hatta İslam'a komşu olan yerlerde güzel adetler oluyor. İslam'dan uzak yerlerde onlar hiç görülmüyor. Tabi hocam ben Güney Amerika'da gittim. Orada da işte iyi insanlar var. Kuzey Amerika'ya gittim. Kanada'ya gittim. Orada da iyi insanlar var. Müslümanlığın, Hristiyanlığın, Yahudiliğin kökeni aynı. Cenab-ı Hak peygamber gönderiyor. insanlara güzel şeyleri emrediyor, öğretiyor. Musa aleyhisselam öğretmiş. İsa aleyhisselam öğretmiş. İbrahim aleyhisselam öğretmiş. Diğer peygamberler Nuh aleyhisselam öğretmiş. Yani peygamberler Allah'ın razı olduğu güzel huyları milletlerine vazifeli olarak gönderildikleri, ümmetlere de öğretebilmişler, öğrettiklerinden kalabilenler, yani tarihte bozulmamış, yıpranmamış olarak kalabilenlerden, yine bir peygamber terbiyesi, Allah'ın rızasına uygun bir davranış, onlarda da görebiliyoruz. Onu da incelerseniz bakıyorsunuz ki, Efendim yine bir peygamberin terbiyesi yine kaynak ilahi kaynak Cenab-ı Hak'ın efendim emri olmuş oluyor ama görüyoruz ki İslam olmayan yerde tam manasıyla merhamet, adalet, insaf, sevgi vesaire olamıyor efendim işte dünya üzerinde görüyoruz efendim insanların Maddi, maddiyat için harpler çıkardıklarını efendim sırf e, ma, maddeci bir zihniyetle para, para, para diye para için her şeyi yaptıklarını görüyoruz ama biz ahirete inanmış insanlar olarak öyle değiliz. Daha derin daha engin, daha zarif daha güzel, efendim daha olgun i̇şte İslam'dan geliyor. allah Teala Hazretleri bizi Müslüman olarak yaşatsın, İslam'daki kemalatımızı arttırsın insan kamil olmayı nasip eylesin. En güzel ahlaka sahip eylesin. Nasıl Yunus Emre'mizi Cümle Cihan şimdi okuyor ve beğeniyorsa nasılca Mevlana Celalettin'i Rumi Efendimiz'i ondan ismini çok veriyorum. Çünkü hakikaten Avrupa Amerika hepsi biliyor. Efendim Yunus yılı ilan ediyorlar. Efendim Mevlana için uluslararası şeyler oluyor. Ben Avrupa'da Müslüman olmuş çok Avrupalı gördüm. Mevlevi tarikatına girmiş meslebi okuyorlar. Efendim Mevlevi kıyafetiyle geziyorlar efendim. Zikirler yapıyorlar. Avrupa'da çok gördüm Almanya'da vesairede. İşte öyle cihanın sevdiği insanlar olarak. Tabi e, tabii başta Allah'ın sevdiği insan olmak önemli. Allah'ın sevdiği kul olunca Allah sevdiği kullarına da sevdiriyor veyahut Allah'ın sevdiği hallere bürünen insanı başkaları da ister istemez e, seviyorlar, hayran kalıyorlar. Cenab-ı Hak bizi sevdiği kul eylesin, sevdiği işleri yapanlardan eylesin. Huzuruna yüze ak, anla açık, tertemiz, sevdiği kul olarak varalım. Rabbimiz bizi lütfuyla, keremiyle cennetine dahil eylesin, cemaliyle müşerref eylesin. Hem dünyada hem ahirette az ve bahtiyar eylesin. Bi hürmeti Esma-i Hüsnâ ve bi hürmeti Habibihi muhammed Mustafa. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekat.